Yasalı, İsmâk kâma muhakkikin fi kavlihi la yimseni onu, vâla yetbâdâlû. Diyor ki müellif, rahimâ Allah, İsmâk kâma muhakkikin fi kawlihi. Muhakkik olan, tahkik sahibi olan kişinin burada söyleyeceği sözüne yap, dinle. Yahut onun sözüne kulak ver, icabet et.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 icabet et. Mesela Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Ve en ahtartuke festimi' lima yuha." Ben seni ne yaptın insanlar için seçtim. Festimi' lima yuha. Sana rahmi dinle. dinle. İstima. Buradaki sema kelimesi hangi anlamda arkadaşlar? Dinlemek, kulak vermek. Ama mesela bizim rukudan kalk, kalk ...tıktan sonra itidal ettiğimiz zaman... ...şükürden kalkıp itidal ettiğimiz zaman, durduğumuz zaman... ...söylediğimiz Semihallahu limen hamide var. Semi Allahu limen hamide. Bunun manası ney? Semi Allahu limen hamide. Buradaki Semi'anın anlamı ne? allah Teala ne yaptı? Kendini hamd edene... Şey ...icabet etti. İşitti değil buradaki manası. Mesela...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 Peki burada müellif rahimehullah bize isma derken neyi kastediyor? Dinleme, icabet etmi söylediklerime. İcabet et. Yani benim burada akidevi olarak sana anlatacağım, sana şerh e, nakledeceğim, nazm edeceğim bu konuları ne yap? Dinlemekle yetinme. Onlara icabet et. Yani ona itikat et. Onu okuyarak kalma. Onun okumakla ne yapma? yetinme.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 Fırkalar, ehli sünnetten ayrı düşünen fırkalar, Allah Teala'nın kelam konusuna girmişler. Kelamın tarifini yaparken farklı farklı tarifler yapmışlar. Ehli sünnete göre kelam nedir arkadaşlar? Kelam hem lafızdır hem de manadır. Yani lafız da kelamdır, manada kelamdır. Yani lafız ve mana olmadan kelam olmaz. Onun için Allah Teala'nın kelamı, Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman oradaki <gülüyor> lafızlar kimin kelamıdır? Allah Teala'nın kelamıdır. Oradaki manalar Allah Teala'nın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 Allah Teala'nın neyi vardır? Kendisinde kayım olan, konuşmadığı, telaffuz etmediği, lafız olarak bulunmayan kelamı vardır. Yoksa derler, Allah Teala'nın duyulan bir kelamı, telaffuz edilen, okunulan bir kelamı yoktur derler. Yani kendi içinde olan nedir? Kelamıdır derler. Ama bizler biliyoruz ki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam diyor ki mesela Allah Teala diyor ümmetim için ne yaptı? Eee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 hem lafızıyla hem de manasıyla. Mutezileler ne diyor? Hayır. Allah Teala'nın kelamı değildir bu lafızlar. Kelam denilince lafız akla gelir. Lafız da Allah Teala'ya ne bulamaz, nispet edilemez. Ondan dolayı da kelamı nedir Allah'ın? Mahluktur. Kur'an da mahluktur diyorlar. Maturidi ve ne diyor? Mutezilelere cevap vermek için evet diyorlar. Yani zaten birçok konuda Mu'tezilelerle tartışmaya girdikleri için düştükleri yanlışları mecburen söylemek zorunda kalıyorlar. Mu'tezile'ye diyor ki Maturidi başarlar. Evet, sizin söylediğiniz yani lafız Allah Teala'ya yaraşmaz, telaffuz Allah Teala'ya yaraşmaz. O zaman kelamı da inkar edemiyorlar. Allah Teala'nın kelam sıfatını da inkar edemiyorlar. O zaman kelamın manasını ne yapmaya başlıyorlar? Tahrif etmeye başlıyorlar. Diyorlar ki kelam mana kaimun bir nefsi. Kendi içinde olan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 ele alalım. Deminden söylediğimiz tafsile iki manaya göre. Allah Teala'nın sesi duyulan şeyleri yani işitmesi, işitme anlamında zaman bu nasıl bir sıfat? Zatî bir sıfat, zatının sıfatı. Ezelden beri onunla müttasif. Ama Allah Teala'nın icabet etmesi, kulun doğasına icabet etmesi nasıl bir sıfatı? Tiili bir sıfat. Çünkü ne dedik biz işitmek hangi manalara geliyordu Arapçada? İki manaya geliyordu. Neydi o? Dinleme, işitme, diğeri İçin. icabet İçin. Et. etme. Evet. Tabii kelamın kısımları var arkadaşlar. Kelam var. Nida var değil mi? Nida, ne demek nida? İçin. Yüksek. Yani kelamın diyorlar en üstü sesle duyma. Bir de ne var? Munacat. Munacat ne? Daha, kelamdan daha kısık. Sesinin daha duyulduğu sözler. Evet.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 Kul huvallahu ehad. Allah'u samet suresiyle. La takrabuz zina. Zinaya yaklaşmayın. Ayeti. Bir midir? Fazilet bakımından. Bilmiyorum. Bir değildir. Konuşan bakımından Allah'ın zatî sıfatı olarak birdir. Sonuçta hepsi kelamdır. Ama işlediği konu olarak hangisi birbirinden daha üstün? İhlas, İhlas suresi değil mi? Ee, dediğim gibi sana hilali soruyorlar. Ayeti, fazilet bakımından.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 Allah Teala Kur'an'ı kendisi diyor: ki, Ey iman edenler, Allah Teala'nın ya abın, tövbe edin, değil mi? Tövbe davet ediyor. Tövbe neyden davet edilir? Günah. Günahtan davet edilir. Şimdi bir tarafta günah işleyen adama iman <gülüyor> nef ediliyor, bir taraftan da günah işleyen kişilere iman ispat ediliyor. Nasıl anlayacağız bunu? Evet, imanın aslı olarak günah ehli insanlar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 Batılı bırak. Eyni ente minel hak. Yani sen hakkın neresindesin? İttebi'is sünne. Sünnete tabi ol. Veda'il bid'a. Bid'atleri ne yap? Terk et. Bid'atleri bırak. Diyor ki İmam Şafii Rahimahullah Hukmi fi ehlil kelam. Kelam ehli hakkındaki benim hükmüm şudur en yudrabu bil ceridi ve ni'al ve yutafu bihim fil esvak. Sokaklarda diyor dolaştırılarak gezdirilerek ayakkabılarla ve hurma kütüpleriyle, hurma dallarıyla dövülmeleridir. Ve hada yukâl hada ceza men terekel kitabe ve sünne ve ahadal kelam. Ve sokaklarda bunlar gezdirilir, bu şekilde dövülürler ve insanlara denir ki işte bakın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 ne yapıyorlar? Kelam diyorlar. Yani bu ümmetin selefi o kadar çok açık konuşmuş ki bu konuyla alakalı. Diyor ki Sufyan-ı Sevri, sufyan Sevri Rahimahullah'ın sünnete olan bağlılıkla alakalı, sünnete ba nasıl bağlanması gere <gülüyor> gerektiğiyle alakalı öyle ilginç sözleri var ki burada diyor ki sufyan Sevri Aleykum bima aleyhil hammalune ve nisâu fil buyuti ve sıbyanu fil ketatib minel ikrari vel amel Diyor ki: Aleikum tutunun. Ne tutunun? Bima alehil hammalun. Hammallar var ya diyor, hammallar. Ve o fil buyut. Evdeki kadınlar var ya. Ve sibyanu fil kitati. Ana okulunda çocuklar var ya onların diyor tutunduğu şey siz de tutunun. Nedir onların tutunduğu şey arkadaşlar? Fıtrat. Yani ona bir mesela Allah'ın ismiyle sıfatları alakalı bir şey söylüyorsun. Adamla konuşuyorsun. Diyorsun ki bak allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurmuş ki Allah gökleri ve yeri altı günde yarattı. Sonra arşına istiva etti. Allah yukarıdadır. İman ettik hocam diyor. Hiç. Değil mi? Adam sokakta hammal. Mahmud Paşa da hammallık yapıyor adam. Ve evde tabi ...artık öyle bir dönemde ki fitne artık evlere girmiş. İnsanlar internetin üzerinden, televizyonun üzerinden... ...ne iddiği belirsiz olmayan insanlardan ne yapmaya başladılar? Zehirler kapmaya başladılar. Dinlerini, dinlerini öyle kimselerden alır oldular ki... ...bırakın yani e, hoca kılıklı insanları... ...baktığın zaman sokakta patates satan bir insanın tipinden... ...farklı olmayan tiplerdeki insanlardan insanlar ilim öğrenmeye başladılar. Artık evde bile insanlar...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 Konuşuyoruz. Namaz kılıyor musun? Selamünaleyküm. Aleyküm selamu aleyküm ve aleyküm Amca namaz kılıyor musun? Namaz kılıyorum. Amca Allah'tan başka kimseden yardım istedir mi? Olur mu öyle şey oğlum? İşte Allah ile insan arasında aracılar girebilir miyim? Ya haşa öyle şey olur mu? Allah bizi yaratmış. Yani adam fıtratıyla o kadar güzel konuşuyor ki bir şey söylüyorum, bir hadis söylüyorsun hiç itiraz yok. İşte, iman, haddini biliyor.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 halbuki aciz bir yaratık olduğunu bilmiyor. İbnü Taymiye rahimehullah diyor ki kelam ilmi ile alakalı innel belide la yentafi' min ilmi'l kelam. Belid ne demek belid aptal. Diyor ki aptal olan diyor kelam ilmini anlamaz. Çünkü zor. Oku okuduğunuz zaman bir sürü neler var. Kaideler var, kurallar var, bir şeyler var, çıkarımlar var. Diyor onun için diyor, aptal anlamaz. Ve en-zekiy la yahtaju ileyhi aslan.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 Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ümmetinden az bir topluluktan bahsediyor hadis-i şeriflerde. <gülüyor> Sadece o az bir topluluğun hak üzerine sebat edeceğini söylüyor. Az sonra da burada sözünü sözünde açıklayacağız. Diyor ki: "Lâ tezâlu tâifetun min ümmetî alal hak." Lâ tezâlu tâifetun min ümmetî zâhirîn alal hak. Ümmetinden bir topluluk hak üzere zahir olacaklar. Onların ayaklarını kimse ne yapamayacak? O hak üzerine oynatamayacak, kaydıramayacak. Sarsılmayacaklar.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 husumete, yani münakaşaya dayanıyor. Burada Ömer İbni Abdülaziz'in çok güzel bir sözü var arkadaşlar. Onu nakletmeden geçemeyeceğim. Diyor ki, <gülüyor> men arraza nefsehu lil husumat ekseret tenakul". Çok değerli bir söz. Kim diyor kendini başkalarıyla tartışmaya sokarsa, -ı -ı -ı. Aleyk -ı. Aleyk -ı. kim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 bu ümmetin, sahabesinin sözü fayda veriyor. Seleften bazılarının söyle dediğini akılıyor. Adama gelip tartışmak istiyorlar. Diyor ki Selef, اِذْهَبُوا anni. Diyor ki, defolun gidin. فَلَسْتُ ف۪ي şekkin ف۪ي dini. Ben dinimden şüphe etmiyorum ki niye gelip tartışıyorsun ben de. Benim buna ihtiyacım yok. Çünkü bu din, bana allah Teala'nın vahyi ile Peygamberinin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 İşte İbn Teymiyye de burada buna dikkat çekiyor. Diyor ki: İsmâ kelama muhakkikin fi kavlihi la yensani anhu ve la Bu konudaki diyor az sonra söyleyeceğim. Nazm olarak, şiir olarak, beyit olarak sana söyleyeceğim bu muhakkik sözleri, sözlerini, tahkik sözlerini değil dinle. Ona icabet et. "La yensani anhu." Bu beyitleri yazan, bu nazmı yazan müellif Kesinlikle bunlardan ne yapmaz? لَا يَنْسَن۪ي عَنْهُ Rucu etmez diyor. İbn-i Teymiye de aynı Süfyan Sevri gibi söylüyor. İnatçı olursun kardeşim. Akiden'den vazgeçmeyeceksin. Allah Teala senden bunu istiyor. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bundan, senden bunu istiyor. وَلَا يَتَبَدَّلُوا ne yapmaz? Bunu bırakıp da yerine başka bir şey koymaz diyor bu Elif? Bunu yazan kimse. Bu beyitleri yazdıysa bunun...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 daha iyi bilen insanlar değiliz. O sebeple bu kulaklarımızı, bu gözlerimizi şüphelerden uzak tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Yahya İbni Kesir ne diyor? Bir Bidat ehlinden bir kimseyi gördüğün zaman ne yap? Yolunu değiştir diyor. Yolunu değiştir. Bakın. Ömer İbni Abdülaziz ne diyor? Kim kendini tartışmaya, münakaşaya, şüpheye arz ederse, sunarsa, sokarsa, onun diyor tenakkulü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 Kendisine bu Kur'an'ı ve sünneti ulaştıran kimlerdir bu sahabeler? Aracılardır. Bunu inkar edemezsin değil mi? Ya yani şimdi düşünsene sen sana hesabına para gelmiş. Sen o hesabına para gönderen adamı inkar edebilir misin? E, edersen, dersen sen ahmaklıktan başka bir şey yapmış olmaz. Güneşin varlığını inkar etmek kim bir şey bu.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 Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor ki arkadaşlar, bu insanları Allah-u Teala kime arkadaş olarak seçti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Davud el Abdullah ibn Mesud rivayetiyle rivayet ettiği bir eser var. Diyor ki Abdullah ibn-i Mesud, İnnallaha nazara ila kulubil ibad felem yecit kalben atyebe min kalbi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. allah Teala kullarının kalplerine baktı. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbinden daha temiz bir kalp görmedi. Faktar Allahu linnubuvve. Ve allah Teala bu kalbi ne yaptı? Nubuvvet için, peygamberlik için seçti o insanların arasındaki bu kalbi. Sümme nazara ila kulubil ibad. Sonra Allah-u Teala kullarına baktı, kullarının kalplerine baktı. Felem yecid kuluben atyaba min kulubus sahabe. Ve allah Teala sahabelerin kalplerinden daha temiz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 Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arkadaş olmak, onu görme şerefinde bulunmak öyle bir şeref ki Sa'id i̇bn Zeyd'in dediği gibi sahabeden Sa'id İbn-i Zeyd radıyallahu an, diyorlar ki zannedersem Irak'a gidiyor. Ona orada insanların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı hakkında ileri geri konuştuklarını görüyor. Said Zeyt. Zeyd. Onları susturuyor Said ibn Zeyd. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Ebu Bekir cennettedir. Ömer cennettedir. Osman cennettedir. Ali cennettedir. Cennette mücadele 9 dokuz kişiyi sayıyor. Şöyle böyle derken işittim diyor Said Zeyt. Peki diyorlar ki Said Onuncusu kim? Sayid Müzayit kendisi onuncusu Said. Sonra şu müthiş sözünü söylüyor Sayid Müzayit. Diyor ki: La مقام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تغبر فيها قدما خير من أمر أحدكم يعمر عمر نوح Muhteşem bir söz. Diyor ki onlardan birisinin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 Ülkelerini terk ediyorlar, hicret ediyorlar. Uzak diyorlar. Habeşistan'a giden var. Hatta sahabelerden bir tane rivayet var. Kadın Habeşistan'dan geliyor Medine'ye. Hicretin yedinci yılında. Habeşistan'da yaşamış, kalmış uzun süre. Ömer radıyallahu anh kadını görünce diyor ki, bu kim? Habeşistan'da bu kadın kim? diye böyle ona, ona espri yapıyor tabiri caizse. Kadın da kızıyor sahabe radıyallahu anh'a.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 Ne diyor abi, Onlara acep bir söz söylüyor. Diyor ki, vallahi diyor, ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayağına küçük bir dikenin batmasını bile ne yapmam? İstemem. Yani devam edin diyor. Ben buradaki halimden hoşnutum, razıyım. Ve onlar biliyoruz ki arkadaşlar, bu dine ilk giren insanlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? وَالسَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِر۪ينَ yani وَالْأَنصَارِ Kur'an-ı Kerim'i okumazsak, Kur'an-ı Kerim'i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 وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُواهُمْ بِإِحْسَانٍ Ve onlara iyilikle, ihsan ile, güzellikle uyanlar. Onların ardından gelen, sonradan Müslüman olan sahabeler. Ve ondan sonra gelenler. رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْ Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Yani şu senaya, şu övgüye bakın arkadaşlar. Bak. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. لَهُمْ <Sessizlik> cennet.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 وَمَنْ يُشَاقِقِ الْرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَمَنْ يُشَاقِقِ min مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ له الهدا. Kim kendisine hidayet, kim kendisine hak, apaçık ortaya koynulduktan sonra, kim hakkı apaçık bir şekilde gördükten sonra, Resul'e muhalefet ederse, ayete bakın arkadaşlar, Resul'e muhalefet ederse, bir غَيْرَ سَب۪يلِ muminin <الْمُؤْمِنِين> Ve bakın yani Resul'a muhalefet etmek tek başına helak olmak için yeterli bir sebep. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e muhalefet etmek tek başına bu muhalefet helak olmaya yeter bile, artar bile. Ama Allah-u Teala diyor ki bir غَيْرَ سَب۪يلِ muminin <الْمُؤْمِنِين> Müminlerin yolundan, icmadan, ashabın yolundan başka bir yola uyarsa Nölehi ma onu girdiği yola bırakırız ve cehennem cehenneme atarız ve sâet ne kötü bir sonuç. Yani bu ayetten ne anlıyorsunuz arkadaşlar? Hadi gel de, de ki Kur'an-ı Kerim'de peygamberin sünnetine bağlılık yok. Gel dedi de ki Kur'an-ı Kerim'de sahabenin anlayışına işaret yok. Bundan daha açık bir işaret olur mu arkadaşlar? Kim Resul'e muhalefet ederse ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa girerse Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "La tasub Ashabıma ne yapmayın, sövmeyin. La tasub ashabi. Fama alli nafsi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki." Şimdi arkadaşlar, akıl temizse pislik bulaşmadıysa aklında bulantı yoksa adamın ki ya, Allah ki Allah'ın resulünün nefsini elinde tutan Allah'a yemin olsun ki ama nefse pislik bulaştıysa, akla pislik bulaştıysa der ki ya ne eli? El de ya? Acaba insan eli gibi mi? Değil mi? Süfyan-ı Sevriler'in sözü aklınıza gelsin. Hammalların dini üzerine olun diyor. Kadınların dini üzerine olun, çocukların dini üzerine olun. Allah Teala sana bununla hitap ettiyse burada bu, kal. Bu aklı sana veren de Allah. Sen sana verilen, sana vergi olan bir şeyle kalkıp da nasıl ona itiraz edebilirsin ki? Yani? Sana bu aklı veren de Allah. Bunu senin için yaratan da Allah. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam diyor ki sizlerden birisinin Uhud Dağı kadar altını olsa, onlardan birisinin yarım amuç verdiği sadakaya denk gelmez. Şey Hulusi'nin teyminin burada çok mükemmel bir sözü var. Diyor ki İbn Teymiyye. Bizler diyor baktığımız zaman, gördüğümüz zaman genel olarak sahabelere onların çoğunun sadakalarının ne olduğunu görüyoruz az. Değil mi?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 Haşr suresinde metin. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Vellezine ca'u min ba'dihim. Onlardan sonra gelenler. Kimlerden sonra? Hı hı. Sahabelerden sonra gelenler. Ne yaparlar? Yekuluna Rabbena. Ne derler? Hı, hı. Rabbimiz. Yekuluna Rabbena Rabbighfir lana. Bizleri bağışla derler. Ve <gülüyor> li Kardeşlerimizi. Kim o kardeşlerimiz? Ellezine <gülüyor> sabakuna.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 artık diyor gökyüzüne vaadolunan şey gelmiştir. Kıyamet gelmiştir yani. Diyor ki ve ene emanetun li Ben de ismen ashabımın neyim diyor Aleyhisselam? Güvenliyim. Fe Ben diyor gittiğim zaman ashabımın başına onlara vaadolunan şeyler gelecek. Ve ashabi emanetun ummeti. Benim ashabım ümmetimin neydir? Güvenliğidir. Eğer zehap ashabı ashabım gitti zaman ata ümmeti ma vaadun ümmeti ma vaadullar şey gelmiştir gelecektir. Yani ashab Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu ümmetin neyi arkadaşlar <gülüyor> güvenliği emnesi. evet Yine İmam Ahmet İbn Hanbel rivayet ediyor. Abdullah İbn Ömer diyor ki la tasubu ashabe Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına ne yapmayın? Sövmeyin. Fele mekâmü ahadihim saaten onların diyor peygamberle geçirdiği bir saat hayrun <gülüyor> min amel ahadikum ahadikum umruhu sizlerden birisinin ömür boyunca yapmış olduğu amelinden daha hayırlıdır. Abdullah ibni Mübarek Duymuşsunuzdur değil mi? Tabiinden. Abla bin Mübarek. Ona birisi gelip soruyor. Muaviye mi daha faziletlidir? Ömer İbni Abdülaziz mi? Ne demesini beklersiniz arkadaşlar? Abdullah bin Mübarek'in Türk olduğunu söylüyorlar. Yani onun hayatına bakın. Yani onun da biraz ee, kanı sıcak. Verdiği cevaptan da bunu anlıyorsunuz. Diyor ki Abdullah Mübarek. Leterabu fi min khari Muaviye ma Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem hayrun ve aftal min Umar ibn Abdulaziz. Diyor ki Muaviye'nin peygamberin yanında bulunduğu sürece burnundaki diyor toz Ömer ibn Abdulaziz'den daha iyidir. Yani bırakın Muaviye'yi Muaverin diyor burnundaki diyor toz Resulullah'ın yanundayken diyor. Onu gördüğü o an o toz Ömer ibn Abdulaziz'den daha iyidir. Bakın Muaviye'ye. Bunu İbn Asakir tarihinde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 Ama manav akşam olunca elindeki o insandık elmayı satmak için ne yapacak? Ağlayacak. Yani din öyle bir şey ki arkadaşlar altından daha değerli. Bunu herkese açma, bunu herkese sunma. Ahmet İbn amel diyor ki: "İza ra'ayta raculan yazkuru ashabe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi su'in." Eğer diyor bir adam görürsen, bu adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabını diline dolamış, onları kötülükleriyle anıyor. Onların kötülüklerinden bahsediyor. Diyor ki fettehimu alal İslam, Onu dininde itham et. Onun dininden şüphelen. Ondan uzaklaş. Ondan kaç. Bakın bunu söyleyen kişi Ahmet İmranbel. Allah ona rahmet eylesin. Ebu Zurra diyor ki rahimehullah ila raaita er recule yentakis ahadan min ashabir rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fa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 وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة bize diyor bu hak olan Kur'an'ı ve sünneti kim ulaştırdı? <gülüyor> Ashabu <-ı gülüyor> Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani şöyle şunu düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Sana Kur'an ulaşmış, sünnet ulaşmış. Sen diyorsun ki bu Kur'an'ın sünneti ulaştıran insanlardan sadece Şiilerin, Rafizilerin dediği gibi 7-10 tane, tanesi Müslüman olarak kalmıştır. Yahut Ebu Hureyda şöyledir, Muaviye şöyledir, o böyledir, bu böyledir diyerek sana bu Kur'an'ı ulaştıran adamlar hakkında ne yapıyorsun? Konuşuyorsun. Bu ne demek? Sen Kur'an hakkında konuşuyorsun demek aslında. Çünkü bu Kur'an sana kalbine, kafana, bu böyle gökten pat diye inmedi. Sana bunu ulaştıran aracılar, nakiller var. Diyor ki Ebu Zura,